Selamünaleyküm Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekatü. Kıymetli izleyenlerimiz İlmihal programıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. ilmihaletlaligültv.com.tr adresinden gelen sorularımızı İsmaila Fıkıh Kurulu üyesi Fatih Kalender hocamıza yönlendiriyoruz. Siz de fıkıh suallerinizi bizlere ilmihaletlaligültv.com.tr adresinden gönderebilirsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız iyisiniz inşallah. Çok şükür Rabbimiz hamur senalar olsun. Teşekkürler iyilikler versin Allah razı Cümlemiz olsun. Cümlemizi inşallah Allah razı Aha. olsun. İlk sorumuz hocam, e, alacaklı olduğum biri var. 5 e, yıldan beri alacağımı alamadım. Durumu bozuk olduğu için daha sonra bu kişiden alacağımı düşürdüm ve kendisine de söyledim. Bazı hocalar geçmişe dönük 5 yıllık zekatımı da vermemi söylediler. Bazıları da gerek olmadığını söylediler. Bu konuda ne yapmam gerekir? Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillah ve salatu ve selamu aleyhi ve sallallahu aleyhi ve sellem ve ba'du suali tekrar etmek gerekirse e, bu kardeşimizin birinden alacağı var. Hı hı. Ve alacağı bu rakam zekata tahallük eden bir rakam. Yani hı. zekat vermesi gereken bir rakam. E, beş yıl bu alacağını almamış. Beş yıl sonra bu alacağını o kişiye bağışlamış. Hı hı. Bu durumda geçmişe dönük zekat vermesi gerekir mi? Gerekmez hı hı. mi? Soru bu. Tabi bunun yanı sıra bağışlamasıyla zekat vermiş olur mu, olmaz mı? Ee, aslında bu ikinci şıkka defalarca cevap vermiş evet. bunu konuşmuştuk. Çünkü zekatta temlikin şart olması, mülk olarak vermenin şart olması, dolayısıyla alacağı düşürmeyi zekat olarak saymanın mümkün olamayacağını ifade etmiştik. Peki bu konuda ne dememiz gerekir? Aslında meseleyi baştan beri ele alırsak, eğer bir alacak, kuvvetli bir alacaksa ki fıkıhtaki kuvvetli kavramı alması kesin veya değil buna göre değil. O alacağın oluşumu. Bu da nasıldır? Ya borç vermekle oluşmuş veya ticari bir malın karşılığındaki bir alacaktır. Böyle bir alacaksa bu alacağın üzerinden de sene geçmişse bu zekata tabidir. Evet. Veya bu kişinin Zaten nisaba malikse zekat veren biri ise ve senesi de varsa Senesi geldiğinde alacakları Bu emsal alacaklarını da hesap eder Bunların da zekatını vermesi gerekir Şu, Ancak e, O alacağını eline almadıkça Vermemesi durumunda da Bir muhataplılık bir sorumluluk Olmayacak ama eline aldıkça Vermeli veyahut da eline Belli bir zaman sonra alsa da Geçmişe dönüp bunları vermesi gerekir Peki diyor ki kardeşimiz ben bu alacağımı almadım. Yani beş yıl sonra almadım. Onu düşürdüm, hibe. iskat ettim, hibe ettim diyor. Ee, bu takdirde geriye dönük zekatlarımı verecek miyim? İşte çelişkili ifadelerden bahsediliyor. Bazıları vermesinin gerekli olduğu, bazısının ise vermesinin gerekli olmadığı. Ki bu konu aslında biraz da sual soranın e, sorma şeklinden kaynaklanıyor evet. bu farklı ifadeler. Çünkü fıkıhta sizin pek önemsemediğiniz ufak bir ayrıntı meseleyi tamamen farklı bir alana değişmesine vesile olabilir, yani. değiştirebilir. Dolayısıyla sual soran kimsenin o esnada işte bazı şeylerde müsamaha davranarak söylememiştir. Hoca Efendi'nin verdiği cevap farklı olacak. Aynı soruyu kendi kanaatince aynı soru olduğu kanaatinde bir başkasına sorduğu zaman o ise orada ufak bir ayrıntıyı kaçırmıştır. Alacağı farklı olabilir. Hı. O yüzden tam meseleyi detaylandırmak gerekir. Ee, şöyle anlatalım. Bir insana zekat vacip olduktan sonra e, bu zekatı ödemek zorunluluğu vardır. Ancak malı yani zekat vacip olduktan sonra zekat vermesi gerektikten sonra malı e, vermese bu kişi zekatını ve belli bir zaman sonra malı helak olsa yok olsa. Ancak malının helak olması kendi fiiliyle olmasa, evet. yani fıkıhta bir helak vardır bir de istihlak vardır. Hı hı. Helak kendi kendine e, yok olması, iflas etmesi gibi. İstihlak ise kendisinin onu harcayarak yok etmesi. Evet. Eğer bu kişinin malı helak olmuşsa bu kişi geçmişe dönük zekatlarını vermek zorunda değildir. Hı hı. Çünkü usulü fıkıh ilminde beyan edilen zekatın gerekliliği müesser olan kudrettedir ki buna fıkıh dininde kudreti müessire denir. Hı hı. Bu da şu demektir. Vücubiyetin devamı sebebin devamına bağlıdır. Hı hı. O da nedir? Elinizdeki o miktar malın devamı olması gerekir. Dolayısıyla siz seneniz geldi vermek zorundasınız. Vermediniz e, doğru bir işlem yapmadınız. Ama aradan bir sene, iki sene, üç sene geçti. Üç sene sonra da üç seneliği vermeniz gerekirken malınız helak oldu. Evet. Artık geçmişe dönüm e, zekatları vermekle mükellef değilsiniz. Tabii geciktirdiğinizden dolayı, zamanında vermediğinizden dolayı doğru bir eylemde bulunmadınız. Bu evet. ayrı bir konu. Peki kişi bu kadar zaman geçti malı helak olmadı da malını istihlak etti. Yani kendisi malını harcayarak, çarçur ederek onu hmm. e, yok etse bu durumda geçmişe dönerek bu zekatları vermekle mükellef midir? Evet gerekir. Hmm. Dolayısıyla helak ile istihlak arasında böyle Var. bir fark vardır. Peki fukaha şunu tartışıyor. Kişi alacaklısından alacağını ibra ettiği zaman bu helak mıdır, istihlak mıdır? Hmm. Eğer biz bunu helak olarak değerlendirecek olursak, yani helak dediğimiz kişinin kendi fiili olmadan malının heder olması olarak bakarsak geçmişe dönük zekat borcu yoktur. Ama biz bunu eğer istihlak olarak değerlendirirsek kendi fiiliyle o malını çarçur etmesi olarak bakarsak geçmişe dönen zekat borcularını vermekle mükelleftir. Mesele bununla alakalı. Evet. Bu konuda e, fukaha arasında tartışma var. Evet. Ama genel olarak bu konuyu ele alan İbn Abid'in e, meseleyi şu şekilde ayırmaya gidiyor. Eğer Alacaklısı olan hani ondan ibra ediyor, iskade diyor ya o kişi fakir biri ise, zekat alabilecek konuma sahip biri ise ve böyle bir kişiden o parasını alacağını ibra etmişse bu füken helak gibidir. Dolayısıyla geçmişe dönük o parayla alakalı zekat borclarını vermesine gerek yoktur deniyor. Ama ibra etmiş olduğu kişi maddi durumu iyiyse, yani zekat alamayacak bir duruma sahip ise, ona İbrahim ise, ondan iskad ise, ondan borcunu düşürecek olursa, bu bir istihlaktır. Hmm. Yani kasıtlı olarak malı çarçur etmek olarak bakılır. Dolayısıyla geçmişe dönük zekat borçlarını vermesi evet. gerekecektir. Evet. O yüzden bu kardeşimize net olarak vermemiz gereken cevap şu olacaktır. Bu alacaklı beş yıl alacağım var al almadım diyor. Ee, karşı taraf bir şekilde onu ödeyemedi. Beş yıl sonra ben bu alacağımı düşürdüm. O kişi eğer maddi durumu bozuk ise zekat alabilecek bir duruma sahip ise bu dediğimiz gibi helaktır. Bu sebeple geçmişe dönük beş senelik zekatını vermekle mükellef değildir. Ama yok. O kişi zekat alamayacak bir durumda ise yani maddi durumu iyiyse o zaman onda iska etmesi helak değil istihlaktır. Yani kasıtlı olarak malı çarçur etmektir. O zaman geçmişe dönük e, o borçlarını vermekte mükellef olacaktır. Evet o zaman burada kardeşimizin durumuna iyice bir bakması lazım evet. karşı tarafın. Bir başka sorumuz hocam sev secdesi unutulursa namaz iade edilir sev secdesi düşer mi? İade mi edilir sev secdesi düşer mi diye sormuşlar. Ben zannettim sual içinde cevap var. Yok. Ee, şöyle bakacağız. Sehv seycesi namazda e, bir vacibin terkinden dolayı gerekli olan telafi seycesi. Evet. Tabii bu vacibin terki kasıtlı olmamalıdır. Yani kişi sehven bunu yapmalıdır. Kasten evet. bunu yaparsa o namazın iadesi zaten vacip olacaktır. Peki bir kimse... Kastı olmaksızın sehven bir vacibi terk etti. Vacibin terki, vacibin tehkili veya farzın tehkili bunların hepsi vacibin terki olarak değerlendirilir. Bu durumda bu kişiye sehvis hecdesi gerekir. Peki sehvis hecdesini yapmayı unutsa yapacak hiçbir şey yoktur. Namazı sahittir. Bir daha bu namazı iade etmekle mükelleftir denmez. Bir diğer e, sorumuzda hocam çiftçilikle uğraşıyorum toprak mahsulünün zekatını veriyorum deniyor ki senenin ek serisi masrafla sulanıyorsa 20'de bir masrafla sulanıyorsa onda biri e, mahsuller vardır ki e, senede birkaç kez oluyor bazıları da brokoli gibi 4 ayda oluyor bu zaman hep suluyoruz ama senenin ek serisini sulamış olmuyoruz ne kadar öşür vermemiz gerekir? Aslında sual ilmi bir sual evet. meseleyi şöyle bakalım normalde zekata tabi olan malları fıkıhta baktığımız zaman beş kalemde inceleniyor. İşte birincisi altın, gümüş, para gibi nakitler. İkincisi uruzlu, ticariye diye tabir ettiğimiz ticari mallar. Üçüncüsü toprak mahsulü, öşür dediğimiz. Dördüncüsü yaylım hayvanları ki saime hayvanları dediğimiz senenin ekseresini dışarıda otlayan, süt ve nesil için beslenen hayvanlar. Beşincisi ise rikaz dediğimiz yer altından çıkan gömülerdir. Peki arazi mahsullerinin zekatına baktığımız zaman bunların oranı ile ticari malların oranı aynı değil. Bunlarda nisap var mıdır yok mudur? Bu konuda Hanefi fukasında tartışmalıdır. İmam Ebu Hanife ve İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed Allah hepsine rahmet eylesin. Bu konuda farklı görüşlerde etmişlerdir. Ama detaylandırmaksızın oraya girmeksizin sadece ana ana konu olarak bu oran yani verilmesi gereken miktar nedir? Burada da onda bir bir de yirmide bir olan şeklinde iki orandan bahsedilir. Evet. Denir ki kaynaklarımızda senenin ekserisi sulama masraf ile yapılmışsa yirmide bir masrafsız sulanıyorsa onda birdir. Aslında senin ekserisi tabiri bizim kadim kitaplarımızda yani İmam Muhammed'in kitab asıl emsali zahir rivayet kitaplarında yok. Sadece sulamak masraflı mıdır masrafsız mıdır şeklinde ama daha sonradan gelen e, müteahhir kitaplarında ise böyle bir tabirden bahsediliyor. Dolayısıyla konuya şöyle bakmak gerekir. ...sulamaya ihtiyaç olduğu dönemde... ...bu dönemin ekserisi veya etnası. Hı hı. Yoksa bir bütün sene olarak değil. Çünkü mahsul e, tamamı... ...senenin tamamını kaplamayabilir. Evet. E, misal veriyor işte... ...dört ayda yetişen bir mahsul var diyor. Hı hı. E, dolayısıyla bunun sulama zamanı bellidir. Bu zamanın ekserisi masraflı mı masrafsız mı? Yoksa bir bütüne baktığımız zaman... ...tamamını sulasa bile... E, ...senenin ekserisi olmuyor. Hı hı. Ama bu mahsulün sulama zamanı ile alakalıdır. Evet. O yüzden burada şöyle dememiz gerekir. mahsulün suya ihtiyacı olduğu dönemde sulanması gereken dönemde e, o dönem işte yağmur suyu gibi masrafsız mı sulandı yoksa masraflı mı sulandı? Evet. Masrafsız sulanıyorsa onda bir masraflı sulanıyorsa yirmi devir verilmesi gerekecektir. Eğer masraf yapılmışsa yirmi devir evet. masraf yoksa onda bir. Bu, bu şekildedir. Bir de sualde şöyle bir şey sanki soruldu. Senede birkaç kez ürün alabiliyoruz. Dört evet, ayda bir alınıyor. Hem bazen suluyoruz bazen de sulanmış oluyor diyor. Evet. Dolayısıyla <gülüyor> birkaç kez oluyorsa her defası öşre tabi olacaktır. Eğer arazi öşür arazisi ise bir de dediğimiz gibi o yani ikiminden işte biçimine kadar olan dönemde sulama dediğimiz gibi masraflı mı değil mi onun ekserisi yoksa bir yılın tamamının ekserisi şeklinde değildir. Dört defa çıkıyorsa dördünle de öşürü ona göre vermesi, vermesi gerekecek. gerekecek. Evet. Bir başka sorumuz da kızıma evde oynaması için kendim bebek dikiyorum. Bu bebekle oynaması günah mı ve bebeği yapmakla ben günahkar oluyor muyum? Ee... Fıkı kaynaklarımızda suret konusunu iki başlıkta ele alıyorlar. Bir buğutlu suret, yani gölgeli suret ki bu heykeldir veya günümüzde olduğu gibi kabartma e, yapılardır diyelim. İkincisi ise kalem çizgileri, hı hı. yani e, rak tabiri kullanılıyor e, yazıyla boya ile yapılan şeyler. Birincisinin caiz olmadığında hemen hemen söz birliği vardır. Heykellerin veya bu emsar kabartmaların caiz olmayacağında hemen hemen ittifak vardır. Evet. Buğutlu diye tabir edilen yani gölgeli diye tabir edilen heykeller dediğimiz gibi caiz değildir. Ancak bu konuda çocukların oyuncağı şeklinde yani oynaması için imal edilmişler ise isnna edilmiştir. Hatta bununla alakalı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte ee, Hz. Ayşe validemizin işte e, tahtadan bir at ile oynaması hmm. ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile diyaloğunda Efendimizin gülümsemesi, ona bir şey dememesi de bu konuda delil olarak ifade edilmekte. Ee, ama tabii şunu da vurgulamak gerekir. Çocuk oyuncağı olarak verilen heykel yani işte bebek neyse. Oyuncak adı altında satılıp da çocuğa verilmeyip vitrine konulması hmm. veya işte süs eşyası olarak değerlendirilmesi Bunlar kesinlikle caiz değil. Bizatihi çocuğun eline verilecek ve çocuk onunla oynayacak. Gerekirse yere atacak, onunla işte e, annelik e, duygularını e, yetiştirecek, geliştirecek. Bu manada gerekirse hakaret edecek, yere atacak bu şekilde. E, bu manada olursa bunda fıkhen herhangi bir sorun olmaz. Evet. Bir de şuna da dikkat etmek gerekir. Bazı çocuk oyuncakları yine bebekler vardır ama adeta birebir canlıymış gibi yapılıp en ince ayrıntılarına kadar beyan edilecek şekilde belirgin bir şekilde yapılıyor. Bu tabi ki tahrik edici bir duruma da sebebiyet veriyor. Bu böyle olmamalıdır. Bu şekilde değil. Yani oyuncak olarak değerlendirilecek ve gerçekten çocuğun oyuncağı olacaktır. Harici olarak farklı alanlarda farklı bir şekilde değerlendirilme imkanı olabilme var ise bunlardan da sakınılması gerekir ki e, sual kardeşimiz ben kendi imkanlarımla kendim yapıyorum evet. diyor. Yani bu şekilde değil bir bez herhalde evet. e, içini pamukla doldurarak evet. bez bebek yapıyor çocuğa veriyor. Çocuk onunla oynuyor. İşte oyunu oyunu bittiği zaman onu oyun e, sepetine koyuyor. Evet. Bunda herhangi bir mahsul lazım gelmeyecektir. Evet, yapmasında da bir sıkıntı Yoktur. olmaz. Evet. Bir diğer e, sorunuzda bir erkeğin e, kadın doğum uzmanı olarak doktorluk yapması dinen caiz midir? Bazı sorular vardır ki bu sorulara verilen cevap çift taraflı olur. Bazen de tek taraflı olur. Söz gelimi bir bayan işte benim erkek doktora gitmem doğru mudur diye soru sorduğunda veyahut da bakılmaması, dokunulmaması gereken bölgelerime yabancı bir erkeğin bakması veya dokunması tabii tabip mahiyetinde doğru mudur diye soru sorduğunda ona vereceğimiz cevap deriz ki eğer alternatifi varsa caiz değil. Ama alternatifi yok ise yani bayan doktoru yok veyahutta o erkek doktor kadar e, güvenilir bayan doktor yok bilgisi doğrultusunda o zaman şartlarına riayet ederek yani içeride halvet olmaksızın tek başınıza kalmamak kaydıyla ve hangi bölgeye bakılması gerekiyorsa orayı aşmamak kaydıyla hmm. yani kuralınca <gülüyor> zaruretler miktarınca takdir edilir bu vesileyle bu şekilde hareket edilmesine fetva verilir hı hı. peki aynı olay e, doktor için yani böyle bir soru doktor tarafından geldiği zaman ona ne dememiz gerekir ona da bu konuda eğer bayanların yapabilmesi mümkün olan ve bulunmuş olduğu yerde bu işler yapılabiliyorsa kendisinin de bu konuya teşebbüs etmesi caiz olmayacaktır evet. ama e, orada yok tayin etmiştir kendisi tek kalmıştır ve oradaki bulunmuş olduğu ortamda veyahut da işte o semtte Bayan bir doktor da bu hizmeti göremiyor veya görse de kendisi kadar mahir değildir. Bu durum müstesna. O zaman o kadına izin verildiği gibi buna da izin verilir. Evet. Ama böyle bir olay yok. Yani benim kendi tamamıyla tercihimle alakalı. Ben istersen bu, bu alanda geçerim, istersem farklı bir branşı seçebilirim diyorsa Hı. biz bu konuda mahremiyet usullerine dikkat edilmesi doğrultusunda bunun Hı. seçilmemesi. Hı. Yani e, yani kadın hastalıkları değil, daha fazla erkeklerle beraber muhatap olabileceği diğer tıp alanlarının tercih edilmesini e, tavsiye ederiz. Evet. Çünkü o alanlar e, illaki yapılması, o alanlarla da alanlarla ilgili tabiplerin yetişmesi şarttır. Evet. Ama onları yapan bir grup bayanlar varsa erkeklerin o alana yönelmesinin uygun olmayacağını söyleriz. Evet hocam. Yine e, kadın doğumla alakalı. Evet. E, o dur ya. E, Kadınlardan o derece hazik olamayabilir. Yani o alanda çok mahir olamayabilir. İlla ki erkeklerin o alanda mahir olması gerekiyor. Veyahut da işte o tayin etmiştir. Başka alternatifi yoktur. Bunlar müstesna. Evet. Ama ihtiyari bir durum ise tamamıyla tercihe bağlı bir hmm. durum ise o zaman burada tercihimizi diğer taraftan Kurup. kullanmamız gerekecektir. Evet hocam. Yine kadın doğumla alakalı asistanlığı esnasında istemediğim halde Kürtajı, yani kandan uygun olan 11 hafta altı çocukları aldım. Hayatlarına son verdim. Hocalarım ve kıdemli asistan abilerimin, ablalarımın emriyle ayrıca hasta ve eşine kürtaj ettirmemesi yönünde yalvardığım halde istemeleri üzerine istemeden yaptım. Şu an kadın doğum uzmanıyım ve üstüm yok. Bana dünyaları bile verseler artık bu işi yapmam, yaklaşmam. Tövbe ettim ancak bu durum bir kul hakkı mıdır? Bu günahlarım için dünyada ne yapabilirim diye sormuş. Tabii ki e, doğru bir eylem değildir. Yerine göre haram, yerine göre tahrimen mekruh, yerine göre biraz daha edna mertebededir. Bunun da çocuğun evreleriyle alakalı hı hı. ana rahminde e, bir de onu almayı gerektiren gerekçelerle irtibatlandırılır. E, ama 120 günlük olan bir çocuğu hiçbir şekilde aldırılmak genel olarak Hanefi fıkhında doğru kabul edilmemiştir. O yüzden böyle bir günaha yardımcı olmak da elbette günahtır. Yani böyle bir günahı sizin elinizden yapılması da elbette günahtır. Ama burada yapılacak bir şey yoktur. Yani şu manada yoktur. Geçmişte olmuştur. Ebeveynin rızasıyla ve ebeveynin kendi ısrarlarıyla olmuştur Ve sizin o konum itibariyle de elinizde bir yetki de yoktur. Evet. Bu normal bir öldürmek gibi de değildir. Mesela o şekilde kıyaslamamak evet. gerekir. Evet. Günahdır, büyük günahtır ama doğmuş olan bir insanı öldürmek gibi değildir. Yani şöyle bir kıyaslama yapılması yanlış olur. İşte benim üstlerim bana emretti, mecbur kaldım, masum bir insanı öldürdüm. Ben burada mesul değilim denmez. Aynen. Bu meseleyle aynı konumda değil. Onun da arasını ayırt etmemiz gerekir. Bu da çok masum olmamakla beraber aynı seviyede değil. O yüzden kardeşimize tavsiyemiz tövbe istiğfar etsin. Ee, bu konuda bir daha yapmamayı bir daha böyle bir şeye teşebbüs etmemeyi azmesin ki zaten kendisi de bunu evet. ifade ediyor ee, ve dediğimiz gibi yani bu arkadaşımız eğer e, yani bu sual kişi bir bayansa e, zaten aynı alanda e, durmasında mahsul yok ama evet. bir erkekse farklı bir alan farklı bir branşa yönelmesini tavsiye ederiz evet hocam Yine gelen sorularımızdan bir başkası oğlum 13 yaşında sabah namazlarında cemaate gitmek istiyor ancak evimiz şehir merkezinde değil cami uzakta ve arabayla götürüyoruz. Bazen eşim ve büyük oğlum gitmek istemiyor evde kılıyorlar bu durumda diğer oğlumu ben götürüp cami dışında arabada bekliyorum bu davranışımız doğru mu? Hanımların sabah namazına gitmelerinin hoş e, karşılanmadığını biliyorum. Ben zaten içeri girmiyorum namazını önden evde kılmış oluyorum. Bu konuyla ilişkili olarak cemaat namazlarına gitmenin erkekler ve kadınlar üzerindeki hükmü nedir? Bazı arkadaşlar biz evde cemaat yapıyoruz yeterli diyorlar. Ancak herkes evde cemaat yap kılarsa bu camilere kimler gidecek? Sadece bekar erkekler mi? E, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu konuda sabah ve yatsı namazlarına gitmeyen de münafıklık alameti olduğunu söylendiğini ehl sünnet hocalarımızdan duymuştum allah Teala'nın izniyle 3 tane oğlum var bunları cemaat namazına camiye yollayayım mı yoksa evde cemaat yaptıklarında aynı sevabı alırlar mı diye sormuşlar öncelikle bu bayan kardeşimizi tebrik etmek gerekir evet. Allah razı olsun bu evet. hamiyesinden evet. dolayı bu gayretinden dolayı aslında bütün annelerde olması gereken bütün babalarda bütün ebeveynde olması gereken evet. bir gayretin neticesidir e, tabii ki cemaat sadece bekar erkekler için değildir. Hı. Cami sadece bekar erkekler için değildir. Evet. Belki Müslümanlar içindir. E, ama bu konuda kadın erkek ayrımı vardır. E, cemaatin sünneti müekket olması hanefi fıkhına göre erkekler içindir. Bayanlar için değil. Artı bayanların belli vakitlerde camiye gitmesinin doğru kabul edilmemesi kaynaklarımızda bizatihi namazla irtibatlı değildir. Camiyle irtibatlı değildir. Evet. Belki bayanların ihtiyaç harici dışarı çıkmasının uygun olmamasından kaynaklanmıştır. Evet. Dolayısıyla ben gidiyorum ama camaz kılmıyorum. Bu netice itibariyle ihtiyaç harici dışarı çıkmak olacaktır. Evet. Ama burada şöyle bir incelik daha var. İşte babası ve diğer büyük oğlum beraber evde kılıyorlar. Camiye gitmiyorlar. Ben mecburiyetten dolayı getiriyorum. Bu kadının bu şekildeki hamiyesini kocasına karşı ederek kocasını göndermesi evet. yani evde değil alt çocuklarını hazır elhamdülillah yani evet. birçok aile vardır ki e, çocuklarını zorlarlar namaz kılsın, kılsın namaza kaldırmak üzere kaldırmaya zorlarlar nerede kaldı ki camiye getirecekler evet. oysa bu çocuğun kendinde böyle bir var olan bir hasret vardır bunu değerlendirmek gerekir ebeveynin bu konuda sorumluluğu daha fazladır o yüzden evde değil, cemaate gitme konusunda babası çocuklarını toplasın, hep beraber camiye gitsinler. Peki evde kılınan cemaat, şüphesiz cemaattir. Hı. Ama camide kılınan cemaatle eşdeğer değildir. Hı. Dolayısıyla cami birliktelik, beraberliktir. Müslümanların aynı yerde toplanmasının bir nevi sembolizesidir. Hı. O yüzden cemaati asla terk etmemek gerekir. Bu konuda ciddi manada şiddet hadis-i şerifler de vardır ki efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın işte evlerini yakasım geldiğini ifade ettiği gibi bazı hadis-i şeriflerde vardır. Sabah namazına camiye gelmeyenler için. Evet. o yüzden bu konuda bu kardeşimize yani bayan kardeşimize tavsiyemiz sadece buna değil. Bunun üzerinden diğer dinleyicilerimize de bütün Müslümanlara tavsiyemiz eşlerini sıkıştırmaları olur ya erkek o anda tembellik yapar veyahut da işte nefsine uyar gitmek istemez ama evdeki ev hanımı o konuda onu teşvik ederse o utanacaktır. Ee, belki bir gün e, gitmeyecek bir şey demeyecek ama her defasında bu şekilde bir tepkiyle karşılaşması onun gitmesine vesile olur. Bu da bir tebliğdir ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu üzere birini münkeri gördüğünüz zaman onu eliyle düzelsin. imkanı yoksa diliyle, ona da imkanı yoksa kalbiyle. Bu da bir tepkidir. E, o tepki e, tabii ki bir kadının yaptırımı olamaz kocasına karşı. İstisnalar hariçtir Ama o yaptırım en azından sözlü olabilir. Bunu diliyle ifade ederse inşallah koca, ev, reisleri de erkekleri de bu konuda insafa gelir. E, çocuklarıyla beraber, hep beraber cemaate gitmeleri i̇nşallah. elbette çok güzel bir ahlak, çok güzel bir davranış olacaktır. Peki hocam bu tavsiyelere uymazsalar bu hanım ablamız yine götürmeye devam etsin mi bu şekilde yoksa? Yani bu konuda e, tabii ki emniyet varsa, sıkıntı Hı -hı. yoksa vesaire bu gibi şeylere dikkat ederek Hı -hı. olabilir. Ancak dediğimiz gibi buna e, kapı açmamamız gerekir. Evet. Yani e, bir kere olsa koca, koca evde ee, sabah namazı kılacak ve o saatte hanımı evden dışarı çıkacak. Bu doğru bir işlem değildir. Evet. Yani Bu bizim hem örfümüze uygun bir işlem değildir. Çünkü evden erken çıkacak olan evin reisidir. Evet. Erkektir. Kadın ev içlerinden mesuldür. Dolayısıyla burada kadının yok bende değil babanı sıkıştırış şeklinde çocuğuna terk vermesi kocasına bu manada baskı yapması ve bir şekilde onları göndermesi. Evet hocam. Bir başka sorumuz da yine tilavet secdesiyle yükümlü olabilmek için duyan kişinin ayetin secde ayeti olduğunu bilmesi gerektiği söyleniyor. Buna göre secdeli mükellef kılmamak için okuyucunun etrafındakilere secde geçtiğini söylememesi uygun olur mu? Evet. Kur'an-ı Kerim'de secde ayet kelimeleri vardır. Bunlar okunduğu zaman veya bunlar işitildiği zaman bilen bir kimsenin bu secde yapması vaciptir. Evet. Ee, bu manada İlmahal kitaplarında da ifade edildiği üzere bu vacibiyetin gerekliliği yani bu vücubiyet için o okunan ayetin secde ayeti olduğunu bilmesi gerekir. Ancak e, burada şunu da göz ardı etmemek gerekir. Secde yapma imkanı olmayan bir toplulukta Secde ayetini sesi bir şekilde okumakta doğru değildir. Evet. Yani onların bu manada bir meşakkate bir zorluğa girmesine vesile olmamak için. Ama yok Cami gibi bir yerde zaten e, aşır şerif dinlemek için gelmişler evet. veya mukabele dinlemek için gelmişler veyahut da Kur'an-ı Kerim'in sizin dinleme yani okumanızı dinliyorlar. Evet. Ve öyle bir ortamda secde yapmalarına mani bir durum da yoktur. Siz secde et kelimesini okuyup da ben bunlara söylemeyeyim, Yapma, yapmasınlar değil. Belki söylememesi durumunda onlar mükellef olmayacak evet. bilmedikleri için. Ama bu doğru bir davranış olmaz. Çünkü secde yapmaktan onları niye alıkoyalım ki? Bu çünkü evet. bir ibadettir. Bunu söylemesi ve hep beraber kalkıp o okunan ayet-i kerimeden dolayı secde yapılması uygundur, yapılması gereklidir aslında. Evet. Bir diğer sorumuz da felçli kimsenin etek tıraşını yapmanın hükmü nedir? Bundan sebep avret yerine bakılır mı? Bu bir zaruret midir? Yine bununla alakalı kadim kitaplarımıza baktığımız zaman bazı yollardan bahsedilir. İşte bir erkek işte hanımı vefat etse bu gibi temizliklerini kim yapacak? veya bir bayan işte kocası olmasa bu gibi temizliklerini kim yapacak işte fıkıhta öngörülen bazı şeyler evlendirilir veya o dönem için işte bayanlar için değil de erkekler için cariye satın alınır hı hı. şeklinde ifadeler vardır ama günümüzde peki bunu nasıl yapacağız günümüzde tabi ki burada eğer eşler hayatta ise bunu eş yapacaktır yani kadının kocası veya kocanın hanımı bunu yapacaktır ama bunlar yok veya yapabilme imkanı yoksa ee, bu ne olursa olsun değil. Çünkü bu bir temizliktir. Evet. Ee, aynı zamanda hijyenliliktir. Evet. Bunun uzun bir zaman yapılmaması o mahallelerin temizlenmemesi hastalığa da vesile olacağından dolayı işte bir babanın e, bu mahalli temizleyecekse bunu Oğlunun yapması, veya bir annenin bu temizlikleri yapılması gerekiyorsa bunu da kızının yapması şeklinde. Ama şartlarına riayet ederek yani fazla o bölgelere bakmaksızın ve en edna mertebede yani temizliği yapıp fazla ileriye götürmeksizin bunları sağlanması gerekir. Çünkü dediğimiz gibi zor bir dönemdir, hasta olmasına vesile olabilir sağlıkla alakalı sıkıntılar olabilir. O yüzden bu hijyenlilikle alakalı olan temizlikleri yapılması illaki gerekecektir. Evet Ama tabii sıralaması vardır. Evet hocam. Bir başka sorumuz hocam. Bazı yörelerde gelin oldururken kayınpederinin banyoda sırtını ovalıyor. Bu normal görülüyor. Bu konuda görüşleriniz nedir diye sormuşlar. Ee, tabii ki bu normal bir şey değildir. Ee, mahrem olması ayrı bir şeydir. Yani evlenmesi ebediyen haram olması ayrı bir şeydir. Hı hı. Bu manada bir birliktelik bir beraberliğin caiz olması ayrı bir şeydir. Evet. Ee, fıkıh kaynaklarımıza baktığımız zaman ki Kur'an-ı Kerim bunu açık bir şekilde ifade ediyor. hurr Aleyküm şeklinde ayeti kerimeyle yani muharramatı hı hı. <gülüyor> akrabalıkla oluşan mahremiyet, sihriyetle oluşan mahremiyet, sıhriyet yani dünürlülükle oluşan mahremiyet, bir de rada dediğimiz sütten oluşan mahremiyet. Evet. Ama bu mahremiyetler ebedi olarak evlenmeyi haram kılan mahremiyetlerdir. Söz gelimi bir erkeğin süt kız kardeşiyle evlenmesi kesinlikle haramdır. Ama bu onun mahremidir. Beraber aynı ortamda rahat bir şekilde durabilirler şeklinde değildir. Veya beraber işte rahat bir şekilde sefere gidebilirler şeklinde değil. İşte genç midir, yaşlı mıdır, yanlarında başkaları var mıdır, yok mudur gibi bazı ön şartlarda aranacaktır. O yüzden e, kayınpeder ile gelin arasındaki mahremiyet sıhriyetten kaynaklanan mahremiyettir. E, çünkü e, bu kız ee, kocasıyla eşiyle evlendiğinden dolayı yani bu gelin eşiyle evlendiğinden dolayı eşinin usul ve furusu bu geline haram olur. Evet. Dolayısıyla kayınpederi yani e, eşinin babası e, tabi bu peder tabirine bazıları takılıyor. Yani kayınpeder İslami midir değil midir? Aslında peder Farsça bir ke kelime Hı. terim. Baba manasında kocası ...ka'in ise ka'im olarak... Evet. ...yani ka'im peder, peder makamına ka'im... ...ka'im va'il de... ...anne makamına ka'im Aynen. manasındadır ki... E, ...bu bizim örfümüze de... ...var olan bir manadır... ...ama tabi bu ifade derken babam derler... ...baba derler veya anne derler... E, ...ama anlayabilmemiz adına... ...kocasının babası... E, ...gelin için elbette mahremdir... ...ebediyen evlenmesi haramdır... ...ama onun eşi dururken... E, ...bunu işte gelinin... ...bu hizmeti yapması... Ee, bunlar tehlike olan bir durumdur ki biz bu konuda el öpmeyin bile doğru olmadığını söylerken nerede kaldı ki banyoda sırtının ovalanması gibi daha ciddi bir temasa sebebiyet versin. Bunlardan son derece kaçınılması gerekir. Meseleyi işte kötü niyetlilik olarak algılamamak gerekir veyahut işte kalp bozukluğu olarak da algılamamak Hı. gerekir. Ee, fitneye vesile olacak şeytanın vesvese vermesine etken olacak en en ince bir ayrıntı dahi daha önceden Hı. atılmalı setlenizleri ya denir Hı. bunu. Bunun önlemi daha önceden alınmalıdır. O yüzden böyle bir ihtiyaç yok iken bu konuda yani başkaları da bunu alternatif olarak yapabilme imkanı var olduğu için bu şeylere asla teşebbüs edilmemelidir. Evet hocam. Bir diğer sorunuz da hocam, yağlı tabakları sıyırırken lavabadan zeytinyağı kanalizasyona karışıyor. Bu caiz midir diye sormuşlar. eski Anadolu köy evlerinde bunu bazı yerlerde de müşahede ediyor diyor işte evin giderleri var atık suları var bunu ikiye ayırıyorlar yani iki tane kuyu kazılıyor. bir tanesi tuvalet ve banyonun giderinin evet. akıtıldığı yer bir diğer ise mutfağın giderinin akıtıldığı evet. yer bunlar o dönem için birbirlerine karıştırılmıyor ki bu aslında ahlaki yapı. Evet. Yani olması gereken çünkü mutfakta din e, e, bulunmuş olduğu tabaklar yıkanıyor. Ekmek kırıntıları olma ihtimali vardır. Bunların e, geleceği yer ile e, diğer necasetin gideceği yer aynı Hayır. olmamalıdır. Ama maalesef günümüzde e, bunu ayırt etmemiz mümkün değil. Çünkü kanalizasyon hepsi bir noktada toplanıyor büyük şehirlerde özellikle. O yüzden imkan nispetince... Yani bir sofradan işte bulaşıklı tabak kalktığı zaman içinde ekmek gibi bir takım şeyler varsa bunu lavaboya dökmeyip farklı basılmayacak bir yere gömmemiz, dökmemiz veyahut da Hayvanatın, haşeratın yiyebileceği bir yere dökmemiz. Ama bununla beraber temizlik tabii ki lavaboda yapılacaktır. Oradan giden de kişinin niyetiyle alakalı. Niyeti ona tazimsizlik, hürümesizlik mahiyetinde değil. bulaşın yıkanması olacağı için bunda bir mahsur olmayacaktır. Evet hocam. Son sorumuz hocam. Bir günlük geçimini sağlayacak kadar para topladığını gördüğümüz dilenceye para verirsek günaha girer miyiz? i̇mam Muhammed Allah ona rahmet eylesin bu konuyla alakalı şöyle bir tafsilata gidiyor. İhtiyaç sahibi olan bir kimse evden çıkamayacak derecede hasta ise yani dışarı çıkamıyor artı maişetini de temin edemiyor. Böyle bir kimsenin variyetini bilen her bir Müslüman mesuldür. Buna bakmakla bunun en azından farz olan ibadetlerini bedensel gücüyle yapabilecek imkana sahip olacak derecede bunun giderlerini karşılamak zorundadır. Eğer Müslümanlar yani bilen kişiler bunu karşılamaması durumunda bu farzı ı olduğundan dolayı diğer insanlar da bu konuda mesul olacaklardır. Yani bilip de yapmayan kişiler. Peki kişi ikinci grup olarak dışarı çıkabiliyor ama maişetini temin edemiyor. Yani o imkanı yok. O güce sahip değil. Bu kişi çıkacaktır. Yine de Müslümanlar kendi farz olan zekatlarından buna vermekte mükelleftir. Tabii maişetini temin edinceye kadar. Peki kişi dışarı çıkabiliyor ve kazancını sağlayabilecek maddi kuvvete de sahip ise bu kimsenin talepte bulunması istemesi haramdır. günahdır. Çünkü o maddi olarak imkana sahiptir, çalışabiliyor, kazancını temin edebiliyor yani yemesini temin edebiliyor. Bu kişinin işte insanlardan bir şey talep etmesi ki dilencilik diye tabir ettiğimiz bu kesinlikle haramdır. Haram olan bu eyleme yardımcı olmak da doğru bir şey değildir. Evet. E, bu konuyla alakalı e, çok hadis-i şerif var e, dilenciliğin kötü bir eylem olduğu ahiretteki durumlarıyla alakalı. Ee, ancak bununla alakalı Ebu Davud'da rivayet edilen bir hadis-i şerifi e, aktarmak isterim. Evet. Enes bin Malik radıyallahu teala'nın tarihinde rivayet edilen bir hadis-i şerif. Efendimiz aleyhissalatu vesselama ensardan ihtiyaç sahibi biri geliyor. Ve ihtiyaç sahibi olduğunu Efendimiz aleyhissalatu vesselama söyleyince Allah Resulü aleyhissalatu vesselam soruyor neyin var? Diyor ki ya Resulallah bir çulhun var bir kısmının üstünde otururum diğer kısmını da üzerimize alırız bir de su tulumumuz var onunla da su içeriz başka hiçbir şeyimiz yok Hı. bakın sahabe iki malı var ki o iki mal günümüzdeki mal olarak da değerlendirilmeyen Hı. şeyler Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki git onları getir bana o zat da gidiyor o çulhu ile su tulumunu Allah Resulü aleyhissalatü vesselama getiriyor bunun üzerine Efendimiz onu alıyor ve etrafına dönerek bunları kim satın alacak? Bunlara kaç para vereceksiniz derken bir zat kalkıyor diyor ki ben bu ikisine bir dirhem veririm. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam daha fazla verecek kim var? yazit ki fıkıhta açık arttırmanın caizliliğine delildir bu hadis-i şerif. Derken bir başkası kalkıyor ben iki dirhem veriyorum ya Resulullah deyince... Efendimiz ve Vesselam o bir çuh ile bir sulum tulumunu iki dirheme o kişiye satıyor. Ve aldığı iki dirhemin bir dirhemini adama veriyor. Diyor ki bununla git ailenin yiyecek ihtiyacını al. Bu bir dirhem ile de yani ikinci bir dirhem ile de git bir balta al ve benim yanıma gel diyor. O zat da gidiyor bir yerden balta alıyor. Ötekiyle de çocuk çocuğunun yiyeceğini alıyor ve geliyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendi elleriyle ki bu Davud'un rivayeti o baltaya bir sap yapıyor ve onu adamın eline veriyor. Diyor ki git bununla odun kır, odun topla ve bunları sat. 15 gün ben seni görmeyeceğim diyor. Ve 15 gün sonra bu zat geliyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yanına 15 dirhem ile. Ve Efendimiz buyuruyor ki Sallallahu Aleyhi Vesselam senin yarın ahirette dilencilik yapmandan dolayı siyah bir konumda çıkmaktansa bu halin daha hayırlıdır. Ve dilencilik ne zaman meşru olabilir? Bununla alakalı belli maddelerden evet. bahsediliyor. Dolayısıyla yani kişinin çalışabilme imkanı varken maişetini temin edebilme imkanı varken daha lüks, daha fazla daha ileri seviyelere taşıma adına bu doğru değil. Tabi ama bu konuda bir karışma var. Yani insanlar bir takım şeyler istiyor. Gerçekten ihtiyaç sahibi midir, değil midir? Çünkü bir insan gerçekten dışarı çıkabilecek takatı var ama çalışacak takatı yok. Yani maaşetini temin edemiyor. Böyle bir durumdaki kişinin zaten talep etmesi lazım, istemesi lazım. Yani kendi durumunu arz etmesi gerekir. Ama bu mutlak manada dilendiriciliği meşrulaştırmayacaktır. Bu konuda Müslüman toplum hassas olmalıdır. Kim bunu meslek haline getirmiş, meslek olarak yapıyor. Kim gerçekten ihtiyacından dolayı böyle bir talepte bulunuyor. Bu konuda işte belli teşkilatlar kurulabilir. Çünkü çok şeyler duyuyoruz. Çok olaylara vukufiyetimiz oluyor. Dolayısıyla bir günah işleniyor ise eğer bu doğru bir şey değilse burada istismar da var ise buna yardımcı olmamamız gerekir. Yani onun günahına çünkü netice itibariyle siz verdiğiniz için onlar da buna devam edecektir. Ama bu konuda topyekün fikirlik olursa ama ihtiyaç sahiplerinin dışındakilerden bahsediyorum. Bu manadaki bu günahın azalmasına da vesile olacaktır inşallah. Rabbim i̇nşallah. bu hale düşmekten ümmeti Muhammed'i kurtarsın. Aha. Bu konuda da hepimize izan versin inşallah. Allah razı olsun hocam. Bu soruyla da vaktimizin sonuna gelmiş olduk. Son olarak neler söylemek istersiniz? Rabbim yaratılış kayemize hizmet edip ve son nefesimize kadar o yolda olabilmeyi cümlemize nasip etsin i̇nşallah. inşallah. Birbirimize dua edelim. Rabbim ibadetlerimizi kabul eylesin. Hayır hasanatımızı kabul eylesin. Evet. İhlas samimiyet bizlere ihsan edesin inşallah. Işte. Tamam, inşallah. Allah razı olsun çok teşekkürler hocam. Evet. Kıymetli izleyenlerimiz bugün de vaktimizin sonuna geldik. Sizler de sorularınızı ilmihaletlelegül tv com ter adresinden bizlere gönderebilirsiniz ve acil cevaplanmasını istediğiniz sorularınız varsa da onlar da yine İsmaila e, fıkı konu arayarak oradan da yine detaylı bir şekilde fetva hattından öğrenebilirsiniz ve geçmişte yapmış olduğumuz programlardan da yine e, bu sorularla ilgili soru cevap şeklinde lelegül tv com ter ulaşabilirsiniz. Tekrar görüşmekle ile hepiniz Mevla'ya emanet olun. Hoşçakalın.